Ve hayr ilahe yeddi, yeddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'al umur'u muhtesasatuha ve kullu muhtasati'l bid'a ve kullu bid'atin darara ve kullu dalalatin darar emmarat. Allahumme de' ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız.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 Dinde sonradan çıkarılan her şey bidattir. Her bidat, sapıklık, her sapırlık da ta ateştedir. Evet, ve dersimize Rabbimin izni ve inayetiyle devam ediyoruz. Ali İmran suresi, hatırlarsanız Bakara suresi bitmişti. Önceki de Ali İmran suresi ile ilgili kısa bir iki bilgi vermek isterim. Bu surede İmran ailesinin kısası anlatıldığı için ahli İmran adını almıştır. İmran, Hazreti Meryem'in şey, babasıdır. Ali İmran, Medine'de nazil olan en uzun surelerden birisidir. 200 ayettir. Ayetlerin bir kısmı imanla ilgili olarak Allah'ın birliği, onun peygamberliği, Kur'an'ın hakkaniyeti ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şüpheleri reddetmek üzere inzal olmuştur. Özellikle ehli kitabın ikinci kısmı olan Hristiyanlardan bahseder. Onların ortaya attıkları şüpheler kesin olarak reddedilir. <gülüyor> Özellikle Hz. Meryem ve Hz. İsa Aleyhisselam ile ilgili meselelere açıklık getirilmiştir. Bundan başka Suriye'nin içerisinde haç, cihat, faizle iştigal, zekat vermemek gibi ibadet ve diğer e, muamelata ait konularla beraber Bedir ve Uğuz savaşından çıkarılacak olan pek çok ders ve ibretler de yer almaktadır. Biliyorsunuz bu iki savaşta assat münafıkların moral bozucu ve onur zedeleyici hareket ve sözleriyle karşılaşmıştı. Cenab-ı Hak Müslümanlara bütün bunların hikmetini ve anılacak ders ve ibretleri beyan buyurmuştur. Böylece İslam toplumu olgunlaşır ve kemale ermiş olmaktadır. Bu surenin fazileti hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde Kur'an ve onunla amel eden kimseler getirilirken Bakara ve Ali-i Yunan sureleri onların önünde gelir buyurmuştur. Evet, meale okuyalım inşallah. Ezur lahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Min Hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Resulüm, o sana kitab-ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedrican indirilmiş, daha önce de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 Ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı, sahil, aklı selim sahipleri düşünür. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğiltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Bilinmelidir ki, inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtlarıdır. Onların yolu Firavun hanedanının ve ondan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları, kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. 12. Resulüm, inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpmışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin ikimisti gören kafir bir grup. Allah Dilediğini yardımı destekler. Elbette bunda vasiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, salmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekecek olumda. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Resulüm, de ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için rafları yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşlulukluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Bu nimetler, Ey Rabbimiz, iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyen,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 Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca doyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. <gülüyor> Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler yok mu onlara acı azabı haber ver. İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Resulüm, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri, yani Yahudileri görmez misin ki, aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra işlerinden bir grup cayarak geri dönüyor. Onların bu tutumları, bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demelerinin bir sonucudur. Onların vaktiyle uydurdukları şeyler de dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır. Fakat, Onları gelmesinde şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese kazandığı şeyler taslamam ödendiği zaman nice olur. Resulüm, de ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi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 Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdaki azatlı bir kul olarak, karnımdakini azatlı bir kul olarak sır sana adadım. Adamı kabul buyur, şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten ve niyetimi bilen sensin. Onu doğurunca, Allah ne doğurduğumu bilip dururken, Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum dedi. Rabbim Meryem'e hüsnü kavur gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabete her girişinde orada bir rızık bulur ve Ey Meryem, bu sana nereden geliyor der. O da, bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya, mabette durmuş namaz kılarken, melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisini...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 Senin için alamet, insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbine çok an, sabah akşam tesvir et. Hani melekler demişlerdi, Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, onun huzurunda eğilenlerle beraber sen de Ve Resulüm, Bunlar bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İşlerinden hangisi Meryem'in himayesini alacak diye Kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de yanlarında değildin. Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih'tir, dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. O salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkin halinde insanlara peygamber sözleriyle konuşacak. Meryem, Rabbim dedi, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu, işte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir şey hükmedince ona sadece ol der, o da ol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 Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz de kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim. Sonra dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Şüphesiz bu İsa hakkında söylenenler doğru haberlerdir.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 Oysa ki Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Fakat o, Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve şu peygamber, yani Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki, Ne yapıp edip sizi saptırabilsinler? Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile vermezler. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğini halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Ey ehli kitap! Neden doğruyu eğriyle karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Müminlere indirilmiş olana sabahleyin görünüşte inanıp,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 Onların size karşı deliller getirileceklerine de inanmayın. De ki, lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona, büyüklerle mal emanet, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız diye eder.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 Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nez nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış. Kabul ettiğiniz ve bu ahdimi yüklendi yüklendiniz mi? dediğinde kabul ettik cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Allah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 ebedi gömülüp gidecekler. Onların azapları afiletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip yola gelenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İnandıktan sonra kafirliğe sapıp sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendileridir. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, Onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsalar dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında Diyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helal edi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz o zaman Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar zalimlerin takendiridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildir. Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık nişaneler ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstaniyedir. De ki, Ey ehli kitap! Allah yapmakta olduklarınızı görüp dururken,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 Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağırdığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Şimdi yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağır gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler.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 Ehli kitapta inansaydı elbet bu kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi işlerinde iman edenler de var. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. <gülüyor> Onlar yani ehli kitap size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar yani Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar.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 Size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve koyunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erken mümin, sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla eşiten ve bilendir. <gülüyor> O zaman içinizden iki bölük, bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah bilir de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen üç bin de Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değildir. Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar yani düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz nişanla 5000 bin melekle sizi takviye eder. Allah bunu size sırf müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç sahibi, özür dilerim mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Allah kafirlerden bir kısmını kökünü kessin ve onları perişan etsin. Böylece bozulmuş bir hale dönüp gitsinler ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Yahut Müslüman olsunlar da tövbelerini kabul etsin ya da ısrar ederlerse onları azap etsin diye Allah de size yardım etti. Çünkü onlar zalimdirler. 129 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat attırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşasınız.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 Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 135. Baştan alalım inşallah. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerini zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istifa ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve atlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini ne olmuş görün. Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir acıya uğradınızsa, Bedir'de düşmanınız olan o kavim benzer bir acıya uğramıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Ta ki Allah İman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Bir de böylece Allah iman edenleri günahlarından temize çıkarma kafirleri de helak etmek ister. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşımızda gördünüz.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 Onların sözleri sadece şunu demekten ibaret, ibaretti. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever. Ey iman edenler. Eğer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 152. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah'ın arzuladığınızı yani galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalktınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan yani onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı, zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Allah size keder üstüne keder verdi ki, bundan dolayı gerek elinizden gidene gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz.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 Onlar sana açıklayamadıklarını işlerinde gizliyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürünmez diyorlar. Şöyle de, evlerinize kalmış olsaydınız bile öldürülmesi takdir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdeki temizlemek için kalplerinizdekini temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde ne varsa hepsini bilir.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 Andolsun ölseniz de öldürürseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şahit sen kaba, katı yürekli olsaydın, yüz şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven, çünkü Allah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 Asla haksızlığa uğratılmaksızın kasandığı taslaman verilir. Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hoşmuna uğrayan bir olur mu ki hiç? Bir ikisinin yeri cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir varış noktasıdır. Onlar Allah, Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki, içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülükten ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dersiniz?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 Onlara o gün imandan, onlar o gün imandan çok kafirlere yakındılar. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanları söylüyorlardı. Halbuki Allah onların işlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı, de diyenlere, eğer doğru sözlü insanlar iseniz, canlarınızı ölümden kurtarın bakalım. de. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın.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 Müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içerisindedirler. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, özellikle bunların işlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> bir kısım insanlar, müminlere düşmanınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Ama sakının ondan dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah özür dilerim, Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, ancak benden korkun. Resulüm, inkarda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azaf vardır. Şurası muhakkak ki imanı verip inkarı alanlar,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 Kardeş selamın alındı. Bu da şu anda canlı. Ben de Kur'an Kur meali okunduğu için bölmek istemedim. Sen yazdıktan tam 32 saniye sonra selamın alındı. Tamam. Allah senden de razı olsun inşallah. Estağfirullah. En resimler. 179. Ali i̇man suresi. Allah müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdardan temizi ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, erçiklerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin içinde çok büyük bir ecir vardır. Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır.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 Onların bu dediklerini haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız. Ve diyeceğiz ki, tadın o yakıcı azabı. Bu dünyadayken kendi ellerinizde yap yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez. Doğrusu Allah bize gökten inen ateşin yiyeceği, yakıp kor edeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamızı, inanmamamızı, inanmamamızı, emretti diyenlere şöyle de size benden önce mucizelerle özellikle dediğiniz mucizeyle nice peygamberler geldi eğer doğrulardan iseniz yani için onları öldürdünüz Resulüm eğer seni yalancılıkla itham ettilerse yıldırgama gerçekten senden önce apaçık mucizeler saifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi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 ve müşriklerden birçok üzütücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Allah kendilerine kitap verdiklerinden, verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünya karşı dünyalığa değiştiler.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 Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvâ etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi özür dilerim. Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi peygamberi işittik ve hemen itaat ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbim. Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki: Ben erkek olsun kadın olsun ki hiçbir erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz, içinizden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 Ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. Salihallahülaziz.